mmm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu dünyada allah Teala'nın bizi binlerce farklı imtihanla, imtihan ettiği bir dünya olarak, binlerce de kendisini bulma fırsatı gönderdiğine inanıyoruz. Bin sorun, bin bir çare var. Müslüman, Allah'tan umut var olan insandır. Bu bin bir çarenin, bin birincisinin hep var olduğuna iman eder. Dünya sorunlarında da böyle, ekonomik sorunlarda da böyle, Ahiret meselelerinde de böyle. Beni şeytan hiç rahat bırakmıyor diyen birisine, seni hep korumak isteyen meleği niye unuttun deriz. Şeytan bana şunu hep teşvik etti. Bir melek de aklını başına al diyor, niye duymuyorsun? Biz bu dünyada yalnız değiliz. Evet şeytan ve şeytanlar yani şeytanın hizmetinde olanlar sürekli bizi kuşatıyorlar. Nefessiz bırakmaya çalışıyorlar. Ama biz bu nefessiz ortamda bile Allah'ın bize açtığı küçük bir menfes, burnumuza hava emmeye yardım edecek küçük bir delik hep var diye düşünüyoruz. Düşünmek zorundayız. Müslüman mücadelesi yapmak böyle bir şeydir. Dünyada başımıza gelebilecek en büyük bela Allah'la iletişimimizin koptuğunu zannetmemizdir. İşte o zaman insan intihar eder maazallah. O zaman bile bile kendini cehennemin en derinliklerine atar insan. O zaman günahlar bile Lezzet vermeye başlar insana. Günahtan zevk alır. Bu sebeple Allah'ın murakabesinin, Allah'ın bizi denetliyor olmasının hep aktif olduğunu düşünmemiz gerekiyor. İyi bir İslam eğitimi, iyi bir Müslümanca kültür sahibi olma budur. Gazali, kitabını okuduğumuz Gazali, rahmetullahi aleyh, bunu yapıyor. Bize filan günahı çok tehlikeli diye anlatırken, hemen arkasından ama buna rağmen Allah seni kabul eder, tevbe et diyor. İyi bir anne, çocuğunu sürekli öcüyle korkutan anne değildir. Sürekli şunu yaparsan baban kızar, devlet kızar. Allah cehenneme atar diyen anne değildir. Kötüden uyaran ama umut kapısını canlı tutan anne iyi annedir. Nasıl evlat, küçük çocuk annesine karşı en ağır suçları istedikten sonra bile yine anne diye ağlıyor. Annesi döverken de anne diye ağlıyor. İnsan da böyledir, böyle olmalıdır. Rabbim var, Allah var Celle Celaluhu. Ya sen Allah'a karşı bu suçu işlememiş miydin? Evet, e bir de Allah diyorsun. İşte Allah öyle bir Allah'tır. Adem Aleyhisselam babamız ilk hatayı cennette Allah'a karşı işledi. Yüzlerce senede ey Allah'ım beni affet dedi. Öyle bir Allah'tır ki o, ona karşı suç işlendiğinde bile ona sığınılır. Buna kulluk dengesi diyoruz. Bu dengeyi yakalayamayanlar ya uçuk bir Müslümanlık yaşadıklarını zannederler, hayattan koparlar, güzelliklerden zevk alamazlar, nefes alamazlar, boğulduklarını zannederler ya da Allah'ı bırakıp giderler. İkisi de yanlış. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de örneklendirdiği zevklerin de bulunduğu, arkadaşlarla hurma yemenin zevke dönüştürüldüğü ama Allah'ın adını önünde tir tir titrediğimiz Medine hayatı istiyoruz. İnşallah gazalimizin bu kitabını okurken, minhacül abidin ila cenneti rabbil alemin kitabını okurken hissettiğimiz şeyler bu olacak. Cehennemden korkuyoruz. Cennetten dolayı. Cenneti kaybetmemek için cehennemden korkuyoruz. Bu bir dengedir. Biz cehennemden kaçıyoruz. Hep kaçıyoruz cehennemden. Ya nereye gidiyorsun kaçarken? Sorusunun cevabı cennete gidiyorum değilse o kaçış yanlış bir kaçıştır. Pek çok bizim ümmetimizden önceki ruhbanlık yapan insanlar bu hatayı işlediler. Cehennemden kaçtılar. Nereye kaçtılar? Yine cehenneme. Halbuki Allah cehennemden kaçın, cennetime girin buyuruyor. Bunu şimdi not defterlerimize not ediyoruz. İyi kulluk cehennemden kaçmaktır deyince yanlış nokta koymuş oluruz. İyi kulluk iki nokta üstüste cehennemden cennete kaçmaktır. Allah'ın iyi olmayan kulları cenneti bırakıp cehenneme düşenlerdir. Bu sözlerle bir dengeleme yapıyorum ben şimdi. Yani akşamdan sabaha kadar hep ağlıyor bir Müslüman. Niye ağlıyorsun? Allah'ım ben cehennemde yanmak istemiyorum diye ağlıyor. Bu bir Müslümanlık çeşidi değildir. İyi bir kulluk değildir bu. Çünkü Allah sabaha kadar ağlayın demedi ki. Sabaha kadar uyuyabilirsiniz, yeter ki sabah namazını kaçırmayın buyurdu. Sabah namazını kıldıktan sonra da içinde kavurmanın da bulunduğu, güzel yumurtanın rengarenk pişirildiği mükemmel bir sofrada yapabilirsiniz buyurdu. Akşamdan sabaha kadar ağlayıp, sabahtan akşama kadar da perişan bir şekilde bir ağacın altında oturun demedi Allah. Sadece cehennemden kaçmak böyle bir hastalıktır. Cennete yürümek zorundayız. Bunun için de Gazali'miz rahmetullahi aleyh bize filanca hata var deyince düzeltilmiş şekli böyledir dedi. Biz buradan bu metodu yakalamamız lazım. Not defterine not ediyoruz. Sadece cehennemden kaçmak için değildir bizim hedefimiz. Cennete yürümek. Çünkü Allah iki yol açtı önümüze. Cehennem yolu, cennet yolu. Bize demedi ki cehenneme düşmemek için hep geri kaçın siz. Hayır hayır bu yanlış. Cehenneme giden istikamete girmeyin. Cennet istikametinde hızlı bir şekilde koşun. Nasıl koşuluyor cehennem? İbadet yaparak, haramlar işlenmeyerek. Artık onu öğreniyoruz zaten. Bu yüzden... Ben bir günah işledim deyip oturup sabaha kadar ağlayan ama o günahın yerini dolduracak iyi bir sevap iş yapmayan yanlış yoldadır diyoruz. İki türlü yanlış yaptı. Günah işledi bu bir yanlıştı. İşlediği günahtan sonra işlediği günahtan sonra o günahtan açılan yarayı kapatacak sevap işler yapmıyor. Tövbe ederek Mesele ne yaptı? Maazallah alkol aldı. Hemen tövbe edip bundan istiğfar ettim ya Rabbi. Ben bu alkolü nasıl aldım? Deyip Onun yerine tesbihler yapsa, yüz defa salavat getirse, bin defa kelime-i tevhid getirse o alkolün açtığı yara yüz kat kapanmış olacak. Ve hatta bu güçlü tövbesi ve hasenat biriktirmesi sebebiyle o alkolden mesela Kazandığı yüz günahı da Allah sevaba dönüştürecek. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Bunun için vezali okurken bir uyarı yapmak istiyorum. Gazali herkes çok şiddetli günahlara karşı uyarıcı biliyor. Doğru. Gazali okudun mu hayattan umut kesersin. Daha yaşamazsın zannediyorlar. Bu yanlış. Özal'i bu kitapları yazarken çoluk çocuğu vardı, hanımı vardı. Ülke ülkede geziyordu. Ama Rabbi ile baş başa kalınca gözyaşı akıtıyordu. Ümmeti için bir iş yapacağı zaman hanımını da bırakıyordu bir kenara. Ümmetine kitaplar yazıyordu. Allah ona rahmet etsin. Şimdi o kitapları okuyoruz. Sonra divitini, kalemi, okkasını bir kenara bırakınca da hanımıyla oturup şakalaşıyordu, eğleniyordu. Hamit diye bir oğlu vardı. Oğlunu tuttu. Kendi evladı olduğu için de. Okşadı, sevdi. Onunla oyunlarla oynadı. Kızını tuttu, sevdi. Çocuğu vardı çünkü. Babaydı, eşti. Hayattan koparak cehennem korkusu sonunda cehenneme düşürür gene. Hayatın içinde yaşayarak Allah, şeriat, Kur'an Sünnet bilip hayatın içinde yaşamak cennete götürür. Bu notu özellikle niye burada zikrettim? İlk yaptığımız derslerden notlar düşüp gelip bize dönüşüm yapan kardeşlerimiz, hele hanım kardeşlerimiz. Yani hocam o dersleri dinledikten sonra hayattan umudum kesildi dediler. Baktım ki ilacı yanlış kullanıyorlar. Yani ilaç tedavi olmak içindir. Daha fazla intihar etmeyi düşündürüyorsa bir ilaç o yanlış ilaçtır. Demek ki Gazali yanlış anlamışsınız. Siz bir daha dinleyin dersleri dedim. Bir daha dinleyin dedim. Bu uyarıyı inşallah bir kenarda not ediyoruz ve unutmuyoruz. Cehennemden kaçmak yetmez. Cennete yürümek lazım. Sadaka vererek, aile hayatı kurarak, seyahat yaparak, camiye giderek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, haram işlememek için, sevair günahlardan uzak durmak için gayret ederek, nasılsa artık herkes yapacak. Anne babanın hizmetinde bulunarak, evlat sahibi ise çocuklarıyla alaka göstererek, her halükarda cehennemden kaçmak hedef değildir. Cennete girmek hedeftir. Cennete girmek için ne yapmak gerekiyorsa yapacağız. Şimdi gazalemiz bu cennete girmek için ne yapmak gerekir de dedi ki bir ilim sahibi olacaksın. Cahil insan bir yere giremez dedi. Sonra ne dedi? Çok kirletti bu hayat seni tövbe et dedi. O tövbeyi de yaptıktan sonra yani tarif etti bize nasıl yapacağımızı. Şimdi üçüncü dosyayı açtı. Üçüncü dosyada ne demiştim? bir kısım engeller çıkacak o engellere hazır olman lazım dedi eğer bu engellere hazır olmazsan dünya seni kavurur ne gibi yolculuğa çıkacaksın e, para lazım bunu bilmen lazım nüfus kağıdın yanında olması lazım uçağa bineceksin bu bilgileri sen bilmiyorsan Hava alanına kadar gidersin, kimliğini gösterdiler, evde kaldı dersin, dön eve derler sana. Dolayısıyla bu üçüncü açtığı dosya engeller dosyasıdır. Yani ben cennete gitmek istiyorum diyorsan, senin karşına bazı engeller çıkar. Hadi gitmek istiyorsun, güle gülesen cennete git, orada görüşürsün Süleyman Aleyhisselamla diye kimseyi göndermiyorlar. Nere gidiyorsun diyorlar, niye gidiyorsun diyorlar. Bir sürü engeller, bir sürü barikatlar var. Bunları bize tarif edecek. Bu dersten önceki derste bu konuda sık sık geçeceği için zühd ne demektir? Bunun açılımını yaptık bir ders boyunca. Dedik ki zühd dünya nimetlerine köle olmamanın adıdır. Kısaca böyle tarif ettik. Çünkü sık sık zühde gir, zahit ol, zühdü unutma diyecek. Bu mesajı anlamak için zühdü tarif etmiştik. Şimdi buradan okumaya başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala'nın lütfuna ve rahmetine sığınarak. El-Aqabatü's-Selisetü. Üçüncü vaadimiz. Ve-i-Aqabatü'l-Avâik. Engeller vadisidir. Sümme aleyke ya talibel ibadeti vaffakaka allah Teala. Ey ibadet isteyen, kulluk isteyen insan, Allah seni isteğine kavuştursun. Ee, sana bazı görevler düşüyor. Bir al-awāik, hatta tastaqi m Engelleri tanıman ve kaldırman lazım ki kulluk yapabilesin. Wakaddekar ne? en al-awāika arbaatun ve engel dediğimiz şey. Dört tanedir. Bu dört engeli tanıman lazım. Ehaduhâ bunların birincisi ed-dünya. Dünyanın kendisidir. Dünya bir engeldir bir defa. Şimdi bunu unutmayınız. Dünya engeldir diyor. E ben dünyada yaratıldım. Engelin içinde evet, engelin içinde yaratıldım. Nasıl yaşıyorsun ama ölüm senin içinde geziyor? Nedir içinde gezen ölüm? Ruhun. Ruhun senin ölümündür. Çünkü kayboldu mu sen kaybolacaksın. Dünya bir engeldir ama ben dünyada yaratıldım. Dolayısıyla dünyayı kaldırıp at. E ben nerede yaşayacağım? E, Dünya engeldir diyorsun. Ne demek istiyor? Dünyayı kontrol altına almazsan eğer, dünya seni kontrol altına alır. Dünya diye bir imparatorluk mu var? Yok. Soluduğun hava, içtiğin su, gördüğün ağaçlar, seni doğuran annen, baban, çocukların, arkadaşların, yediğin, içtiğin, uyuduğun uyku, yastığın, her şey bu dünya. Dünya dediğimiz şey bunlar. Ve bunlar iki türlü olur. Ya senin kontrolünde olur ya onlar seni kontrol ederler. Ya yastığına kafanı koydun mu bir daha başın ağrınca uyanırsın ya da namaza göre kendini ayarlarsın. Namaz vaktinde uyumazsın. Dolayısıyla uyku seni uyutmuş olmaz. Sen uykuyla dinlenmiş olursun. Ya Önünde gördüğün tepsiyi, böreği bitirirsin. Sonra bakarsın, alemin tepsi olduğu için yenmiyor tepsi. O zaman doyarsın. Ya da sevgili peygamberim demişti ki sallallahu aleyhi ve sellem birkaç lokma yeter insana. Üç dilim börek de zaten birkaç lokma yapıyor. Ayran da içtim mi? Elhamdülillah. Bu sefer sen böreği yemiş olursun. Nimet tatmış olursun. Ne mide sorunu yaşarsın. Ne de böreği yedikten bir saat sonra uyku basar seni. Ne ders çalışırsın, ne bir şey uyur kalırsın. Çünkü mideye konan bir çuval un nefes aldırtmıyor insana. Öyle olmaz. Ya yemek seni yiyecek ya sen yemeği yiyeceksin. Disiplinli kullandıktan sonra bu dünyada zararlı hiçbir şey yok. Ama disiplini bıraktığın zaman, obur yediğinde hatta ve hatta dünyada insan hava ile yaşıyor değil mi? Oksijen burnundan girmeyince bir dakika sonra ölüyor. En fazla bir dakika insan nefessiz yaşayabiliyor. Hadi olsun beş dakika. Çok hava lazım diye insan on dakika burnundan ve ağzından hava çekse bu sefer boğuluyor. Susuz insan yaratıl yaşamıyor. Her şeyi Allah sudan yaratmış. Değil mi? Ve ceallemnel ma'i şeyin hay. Her şeyi sudan yarattık Allah. Yapıyor. Her canlıyı sudan yaratmış. O zaman her gün 10 litre su içtin mi ikinci gününü görmezsin bu dünyanın. Demek ki dünya bir barikattır, bir engeldir. Bir sürüklendiğin zaman. Gramaj bildiğin zaman, kural bildiğin zaman Disiplinli olduğun zaman ne uyku engel, ne su engel, ne yemek engel, ne arkadaş engel. Arkadaşı Tanrı yaptığın zaman seni cehenneme sürükler. Arkadaş hatırı için namaz bırakarsın. Arkadaş hatırı için bir tepsi daha yersin. Arkadaş hatırı için en kötü sözü söylersin. Arkadaş seni cehenneme sürükler. Ama arkadaşın bir kul o da bir insan. Onu da bir mesafede bir yerde tutayım diye düşünürsün. Haddini bilir arkadaşın. Sen haddini bildirirsin, bildirmediği zaman, bilmediği zaman arkadaş sayesinde cennete girersin bu sefer. Şimdi Gazali dört engeli aşmadan Allah'ın rızasını kazanamazsın diyor. Üçüncü vadimiz bu. E dört engelimiz bizim birincisi dünya. Yakın bu dünyayı. Ben cennete girmek istiyorum diyeceğin yok. Dünyayı yaktırmaz sana kimse. Sen için de yanarsın. Küstüm dünyaya, ağrı dağının tepesine çıkayım. Orası dünya değil mi? Gidebileceğin tek yer var dünyadan kaçacaksan alt bölümü. Toprağın üstündeyken kaçacak bir yer yok. Altında kaçabilirsin ama altına indin mi dünya ile bağın kalmaz. O zaman da intihar ettiğin için ebedi cehennemde kalırsın. O zaman da ebedi cehennemde duracaksın. E bu bir tercih değil ki. Şimdi bir önceki derslerde hanım kardeşlerim aşırı anladılar diye bu açıklamayı yapmaya ihtiyacı hissediyorum. Dünya senin engelindir diyor Gazali. İntihar et demiyor sana. Havanın ayarını çok açarsan nefes doldurur ciğerlerini patlar ciğerin diyor. Yaşamak için ye, zevk için yeme diyor. Seni cehenneme götürmeyecek on binlerce arkadaşın olsun diyor. Bir tane cehenneme götürecek arkadaşın olmasın diyor. İbadetine hayran olduğun arkadaşına imren. Giye kıyafetine ve yaşantısına hayran olduğuna imrenme diyor. Ya yani dünya düşmanın ama o dünyasız da olamazsın sen. Dünya sana muhtaç değil ama sen dünyaya muhtaçsın. Buradan cennete gideceksin. Küstüm bu dünyadan deyip intihar etsen ebedi cehennemde kalırsın. Evet. Birincisi, ahduha et dünya. Peki dünya düşman ve defuha dünyadan kurtulmak, inne mehu ve bittejirudi anha dünyadan sıyrılmaklardır. Dünyaya yapışıp kalmamaklardır ve zuhdi fiha dünyada zahit olacaksın. Zahitlik için ne demiştik? Nimet kölesi olmayacaksın demiştik. Zahit nimete köle olmayan insandır. Nimet kullanmayan insan değildir. Nimete köle olmayan insandır. Bunu ben hep şöyle örneklendiriyorum. Burada da tekrar edeyim. Koltuk oturmak içindir. Koltuk senin üstüne oturursa bu komik olur. Araba seni binmesin. Sen arabayı bin. E bu dediğim benim şimdi temel fıkrası gibi bir şey mi? Öyle değil. Eğer koltuğa hacer gibi saygı gösteriyorsan eskimesin diye oturmuyorsun mesela. Çocuk ot oturma oğlum oturma misafir koltuğu bu eskimesin yeni silmiştim zaten diyorsun. Koltuk seni oturuyor işte. Bu dünyanın sana etki ettiğini gösteriyor. Kuşatma altındasın sen. Allah bunu yaratmış paramız vardı aldık bu koltuğu. Eskiye ne kadar otururum üstünde. Hem de Kur'an okurken dizleri ağrıyordu bunun üstünde oturur okurum. Koltuğu bindik bu bir nimet oldu elhamdülillah. Araba vermiş Allah. E sen niye yürüyerek gidiyorsun? E araba eskimesin. Araba seni bindi. Bir işe yaramadı o zaman bu. Zahit olmak köle olmamaktır nimete. Önüme 10 tepsi de konsa börek, baklava, tatlı, her neyse. Bana doktor ne dedi? Şu kadar gram Yeter protein sana dedi. Yemem daha fazlasını. Hiçbir zarar yok. Çok güzel. Günde bir yumurta ye dedi doktor. Sen yumurtlayacak kadar beş yumurta yedin. Yumurtlayacan neredeyse. O zarar. Zühte aygırı olan bu. Evet. Ve innema lezimeke hadette cerrutu ve züht Şu bahsettiğimiz dünyadan kurtulmak sana iki şeyden dolayı gerekiyor. Birincinin iki fıkrası var, iki bölümü var şimdi. Daha onların birincisi yani dünyadan dünya engelinin sıyrılmak gereken bir engel olduğunun iki açılımı var. Bu birinci açılım: li testeqime lekel ve tekfur. Çokça ibadet yapabilmen lazım. Bu çokça ibadet yapabilmek için gerekiyor dünyadan sıyrılmak. Yani sen 24 saatin 20 saatini hep dünya olan işlere verirsen ibadet ne zaman yapacaksın? İbadete vakit bırakmaz dünya. Dünya öyle bir şeydir ki uykusuyla, yemeğiyle, her şeyiyle 25 saat meşgul olsan tamam demez dünya. Hani hayat 24 saattir, sen 25 saat yapsan gene yok demez. Çocuğun oyunu gibi. Çocuk oyuncaklarıyla hep oynar büyük de dünyalık işlerle oynar. Fe inner ragbete çünkü dünya ile e, meşgul olmak tuş seni meşgul edecek. Nasıl meşgul edecek? Yani seni şunu elde et, bunu elde et. Günlük rızkını temin ettin. Bir dahaki günün günü temin et. Bir elbisen var, yedek olsun diyecek. Yedek olduktan sonra kışlık olsun diyecek, kışlık olduktan sonra bağırlık olsun diyecek. Mevsim çok. Bu emma wahyrukem senin dış görüntün bu nasıl oluyor? Fıbı talabi hep sürekli elde etmekle meşgul olacak. Dünyaya takılırsan. Bu emma bahtunukem. İç aleminde yani elin kolun hep bunu elde edeyim diye bir gayret içinde dünyadan bir şeyler. iç dünyanda febil iradeti ve hadisin nefs. Hep kafan bu sefer orayla meşgul olacak. Ben size öyle bir örnek vereyim ki bu örneği Gazali'de bile bulamazsınız. Bu zamanın Müslümanın da var çünkü. Örneğime dikkat ediniz. Şimdi ne diyor? Dünya bir barikat diyor. Bu parikatten iki şeyden dolayı kurtulman lazım. Birincisi ibadete vakit bırakmaz. Allah'a kulluğa vakit bırakmaz. Nasıl yapar bunu? Çalış, para kazandır. Çalış, tarlayı ektir. Sekiz saat çalıştık. Beş saat daha çalış. Çocuğu evlendireceksin, lazım olur. Var mı çocuğun? Yok. Doğacak da yirmi sene sonra evlendirecek. Olsun lazım. Bunu tamam yaptık, hem elimi meşgul ettik hem zihnini meşgul eder diyor. Nasıl meşgul eder? Bir, filancaların var, bizim niye yok? Meşguliyet tarzı. Ben bir kız yavruma ısrarla başını açarak okuyacağı bir okulda neden okuması gerekiyor diye ailesiyle tartıştı. Bana getirdiler. Ben de nasihat edeceğim güya. Kızım dedim niye okumak istiyorsun dedim. Babanın istemediği bir okuldan. Amca dedi ben dedi boşanırsam ne olacağım dedi. Hep babam mı olacak benim dedi. Boşandığımı düşünebiliyor musunuz dedi. Birden irkildim. Çok bir pot kırdım. Evli bir genç kadınla böyle konuşmamalıydım. Geçiyor içimden şimdi. Kızım dedim hiç evlilik yaşında durmuyorsun. Evli misin dedim. Yok değilim dedi. Nişanlı mısın dedim. Yok değil dedi. Sözlü müsün? Değilim dedi. Sevgilin mi var dedim. Yok amca öyle işlerle bir alakam yok dedi. Daha yaşım ne benim dedi. Kızım boşanmaktan söz ediyorsun ama dedim. Evliliğin sonu boşanmak değil mi dedi. Zannetmiyorum kızım öyle değil dedim. Hep öyle dedi. Siz bilmiyorsunuz, bu kütüphanede oturuyorsunuz siz dedi. Bu misali unutmayınız. Ne yapmış şeytan? Beynini doldurmuş. Aşık değil, evlenme ihtimali olan bir yaşta değil, sözlü değil, nişanlı değil, evli değil boşanmayı hesaplıyor. Ve babasının parası o boşandıktan 50 sene sonra bile ona yeter. Öyle bir şey olsa dahi Zengin bir ailenin çocuğu. Hep babam mı olacak diyor. Sonra dedi ki abimle mi tartışacağım ben boşandıktan sonra. Yani boşanmayı garanti etmiş. Abisiyle kavga etmeyi de garanti etmiş. Şimdi bakın gazali ne diyor. Ed-dunya, ehaduha ed-dunya. Dünya birinci barikattır. Ve defuha innemâ ve bittecerrudi anha. Dünyadan sıyrılman gerekiyor. Yani dünya seni bilmesin sen dünyaya bin. Ve zühdü anha dünyada zahit ol. Ve inma lazmek adet tecerrud ve zühr li'neyn. Tecerrud ve zühd yani bu dünyadan sıyrılma iki şeyden dolayı gerekiyor. Ehaduha birincisi li testakime lekel ve tekser. Sen ibadeti çokça yapabilesin ve yapabilesin ibadet. Ve inne'r ragbete fi't dünya teşghiluka dünya seni çok meşgul edecek. Amma zahiri sürekli para kazanmak için çalışacaksın, force kazanmak için çalışacaksın ve mağbatını ki iç dünyan kafan zihnin febil iradeti ve hadisi nefsi hep zihnini meşgul edecek. Anne baba ibadet ehli bir aile kızı öyle yetiştirmişler sıra üniversite okumaya gelince filan bölüm okumam lazım bunun içinde başımı açmam gerekiyor diyor başını açıyor. Açmak istiyor, aile karşısına çıkınca varsayım 20 sene sonraki bir boşanmayı hesap ediyor. Zihin 20 sene sonraki olaylara kilitlenmiş, belki de aybaşı olması yeni gerçekleşmiş bir kızcağız bu. Dünya bunu bu kadar işgal edip beynini doldurduktan sonra bu cennete yürüyüşü nasıl yapacak? İşte Gazali bunu tarif ediyor. Bu örneğin unutulmaya. Vekilehuma yemneu anil ibadeti. Her iki pozisyon zihninin doluluğu, elinde sürekli iş olması ibadete engel. Fe inen nefse senin bir tane canın var. Vel kalbu vahidun bir tane kalbin var senin. Fe iza iştagala bi şeyin inkata an ziddih. Bir şeyle doldurduğun zaman kalbini, dünyanı İkincisine yer yoktur. Altını çiziyoruz bunun. Canın vahidetun bir tane. Ennefs can bir tane. Vel kalbi vahid. Kalp dünyanda da bir tane. Feizeştegale bir şeyin. Bu bir taneyi doldurdun mu bir şeyle? İnkata'ya handı diye öbürüne yer kalmaz. Nasıl Ebu Bekir radıyallahu anın kalbi Allah ile dolmuştu. Dünyalık bir şey giremedi o kalbe. Şimdi Müslümanlar Ne yapıyorlar? Biraz yer bırakalım dine ve Allah'a diyorlar. O biraz olmuyor hiçbir zaman. Yoğunluk dünya olunca ahirete yer kalmıyor. İbadete yer kalmıyor. E, namaz kılıyor. Namaz kılıyor ama kıldığı namaz ahiret namazı değil. Dünya namazı kılıyor. Kafa bir alemde o namaz kılıyor orada. Maazallah tabi. Ve inne misle dünya vel ahireti. Dünya ve ahiretin örneği kemesellik durrateyin. İki kumanın örneği gibidir. Kuma ne demek? Bir erkeğin iki karısı demek. İn ardayite ihdahuma Kumalardan birini memnun edersen eskatta lukhra öbür kuma kızar. Yani iki karısı olan bir adamın bir karısını memnun ettiği zaman öbür karısı küsecek. Onu memnun edince öbürü küsecek. Hiçbir zaman hiçbirini memnun edemeyecek böylece. Bir örnek daha veriyor. وَاِنَّمَا هُمَا vel وَالْمَغْرِبِ Dünya ve ahiret doğu ile batı gibidir. Doğuya gittin mi batıdan koparsın. Batıya gittin mi doğudan koparsın. Ortası Allah'ın rızası bunların. بِقَدْرِ مَا تَمِيلُ ila اَحَدِهِمَا Birine kaydığın zaman... O kaydığın kadar öbüründen koparsın. Bütün bu sözler kim için? Dünya ve ahiret dengesini kuramayan için. Dünya ve ahiret dengesi kuramayan birisi bir tarafa kayacak muhakkak. Kaydığı taraf 10 santim. Kaydıysa 10 santim öbür taraftan kopacak demektir. Hangisine kayarsa. اما شغلها في الظاهرين Şöyle dış yüzey olarak nasıl meşgul ediyor dünyamızı. Fakat Ru'ine ane bi'd-Derdad radıyallahu anhu أنه kâle Ebu Derda isimli sahabi şöyle söyledi diye rivayet edilmiş. Zâwaltu en ejma'a beyne'l-ibâdati ve't-ticâreti. İbadetle ticareti birleştirmeye çalıştım. Yani hem ibadetim olsun hem tam ticaretim olsun. Felem <gülüyor> yectema. Baktım ki İbadetle ticaret birleşmiyor. Fa akbeltu ibadeti. Ben de ibadete yöneldim ve teraktut ticaret. Ticarete yönelmeyi bıraktım. Yani sadaka topladım demek değil. Yoğunluğumu ticarete vermedim demek. Yoksa ticaret yapmak. Fe teghu min Allah'ın emrettiği şekilde rızkınızı temin edin diye Allah'ın emridir. Ticaret Allah'ın emridir. İş güç Allah'ın emridir ama ibadeti ezecek şekilde yaparsan o haramdır, o yasaktır. E, bu Derda radıyallahu Allah ne yapmak istemiş? Hem ful ibadet hem ful ticaret. Bakmış böyle olmuyor. Bir sahabi olduğu halde bunu yapamamış. Şimdi genç kardeşlerimiz hem dizi film izleyecek, hiç dizi film kaçırmayacak. Hem her arkadaş toplantısına gidecek, hiç bu pasta törenini de kaçırmayacak. Hem de cennette Ayşe anamızdan hiç ayrılmayacak, hep beraber olacak. Bu böyle olurdu da niye başkaları kaçırdı bu fırsatı? Böyle olmaz. Yediğin pasta kadar, katıldığın pasta töreni kadar, dırdır toplantısı kadar ve izlediğin dizi kadar o tarafı terk edeceksin. Peki pasta yemek haram mı? Haram değil. Ama her gün bir pasta toplantısı yasak. Dengeli olmak, gereği kadar yapmak esas olandır. Ve Ali Ümer Radıyallahu Anhu Ömer Radıyallahu Anhu'dan da e, bir söz naklediyoruz. Lev kanete kuvveti vel Ömer Radıyallahu anh diyor ki şu dünya ve ahiret. Eğer bir insanın elinde aynı anda toplanacak olsa bende toplanırdı diyor. Ömer olarak dünyanın iki imparatorluğunu devirmiş birisi. Güç ve kuvveti var. E tamam takva da var ama hem dünya hem ahiret Ömer'in avucuna gelmemiş. Dolayısıyla bu kimseye gelmez demek ki diyor. Radıyallahu ida فَاِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَالِكَ Eğer iş böyle ise, bil بِالْفَانِيَتِ sen ne yap o zaman? Fani olanı terk et. Hangisidir fani Dünya. Dünya'yı abartma. Vesselam, hadi sana selam olsun diyor gazalemiz. Ve <gülüyor> meşgul hep kalbi. Kalbi nasıl meşgul ediyor dünya? Ve <gülüyor> o bizim iç dünyamız. Yani dünya, hadi bir taş atıyorsun, elime çarpıyor. Ya da parayı görüyorum, elimle sayıyorum. İç dünyama nasıl etki ediyor? Ve'l-bâtinü li mekânil Batınımız, iç dünyamız bizim düşünme merkezimizdir. Femâ ve anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edildi. Buyurdu ki, Men ehabbe dünyâhu, kim dünyayı severse adarra bir ahireti, ahiretine zarar verir. وَمَنَ حَبَّ آخِرَةَهُ Ahiretine kim çok sevgi beslerse, اَضَرَّ <gülüyor> بِدُنْيَاهُ Dünyasına zarar verir. فَآثِرُوا <gülüyor> Sizin tercihiniz şöyle olsun. مَا يَبْقَ عَلَى Kalıcı olanı alın, fani olanı bırakın. Ahiret kalıcı, ebedi. فَبَانَ <gülüyor> لَكَ Böylece ortaya çıkmış oldu ki, ne uyda işte kalle vahir ve batınke bir iradeti ya elin kolun dışın dünya ile meşgul olur iç alemin duygularında o dünyayı istemeye yönelik yani zihnini de o işler meşgul ederse fela yesule ibade hak daha gerçek bir ibadeti yapamazsın sen. O emme, zahed defiha ama zahid olursan dünya işlerinde, zahid olursan ne demekti nimetlerin kölesi olmazsan, mubahlara tapınmazsan, fettfer raghte bir zahirike ve bahtineke, içini de dışını da tertemiz yapmış olursun. Tetemeshlekel ibadet, bu sefer ibadete uygun ortamın olur. Bel Hatta organların sanki sana yardım ediyor ibadet etmek için olur. Yani sen yürümesen bile ayakların yürüyor ibadete gibi hissedersin. Ve gel velakatru <gülüyor> ve an Selman el Farisiye Raziyyallahü an ashabi kiramdan Selman Farisi'den şöyle bir bilgi aktarılmış. İnna'l-Abde iza zehde fit dünya. Kul dünyaya Tenezzülsüz davranırsa istenara kalbuhu bil hikmeti. Kalbi hikmetle nurlanır. Ve teâvenet a'da'uhu fil ibadeti. E, ve organları ibadette ona yardım ederler. Fe hadi hâzi. Bu örneği unutma. Şimdi ben burada bir açılım yapayım. gazelimizin sözünü açıklamak için. Organ insana nasıl yardım eder? Şöyle yardım. Uykun düzensiz olursa, bir gün 10 saat, bir gün 5 saat, bir gün 12'de yatıyor, bir gün 8'de yatıyor, bir gün 6'da kalkıyor, bir gün 7'de kalkıyor, öbür gün 3'te kalkıyor. Uyku düzensiz. Bir sayfa Kur'an okumaya başladığın zaman esneyerek okursun. Niye? Sen kendini uyku kölesi yaptın. Uyku kölesi bir Kur'an okuyamaz. Yarım sayfa okursun. Ahu esnemeler. Bu sayfa zor herhalde. Ya bu, bu, bu baskısı iyi değil bu musabın. Hiçbir şey yok aldı Uykusu düzenli bir insan. Kur'an-ı Kerim önüne aldı mı? Allah Allah bu sayfa kolay sayfa herhalde zanneder. Yo aynı Kur'an. Aynı sayfa. Uyku kölesi olmuş birisi için esniyordu okurken. Uyku kölesi olmayan birisi disiplinli uyku. Disiplinli 6,5 saat, 7 saat. Arı. Hasta olduğu zaman 7 saat, sağlığı yerinde olduğu zaman 6-6,5 saat uyuyor. Gençken 6 saat, 30'u geçti mi ya da çocuk doğurdu, artık çocuk onu rahatsız ediyor, o 6,5 saat uyuyor. 7 saati geçmiyor. 5 saati hiç düşmüyor. Aynı saatte yatıyor, 11'de yatıyor, 5,5'da kalkıyor. Disiplinli. Uyuduğu zaman insan Musaf'ı açınca Elhamdülillah bu iyi yerden okuyorum zanneder. Kur'an-ı Kerim her yeri aynı. Sen bugün iyisin. Nimet kölesi olmamış Uyku bir nimettir. O nimete sen bütün günü harcamışsın. Ve on saat uyudum gene esniyorum. On saat uyuduğun için esniyorsun işte. Tıpkı ne gibi? Üç dilim baklava yiyecektin. Yarım tepsi baklava yedin. Ciğerlerin, midenin baskısı altında olduğu için nefes alamıyorsun. Esniyorsun hep. Uygun geldi zannediyorsun, uygun gelmedi senin, beynin çatlıyor. Mideye yetiştiremiyor, yangın yeri gibi mide. Nimet kölesi olan, ibadette organlarının tembel olduğunu zanneder. Aynı dil, aynı göz, aynı el bu. Nimetleri disiplinli kullanan, zahit olan bu demek. Nimetleri disiplinli kullanan ise, biiznillahü teâlâ, o namazdan da zevk alır. Kur'an'dan da zevk alır. Annesine, babasına itaat de ona ibadet zevki verir. Sanki annesine ibadet, hizmet etmiyor da namaz kılıyor gibi zanneder kendini. Ama arkadaşlarıyla bir toplantısı vardı. Orada ıvır zıvır bir dedikodu yapacaklardı. Tam da o esnada annesi gel şu işi yap dedi. İşte o. Sanki annesi ona bir kamyon tuğla taşı dedi o. Niye? Çünkü arkadaş muhabbetini abarttı. O abartının sonucu olarak da çürüyecek o. Yapacak başka bir şeysi yoktur. Evet. Ve sereminel emrin dünyayı kontrol altına alman gerekir dedik. İki şeyden dolayı demişti bunu. İkincisi, birincisi de ibadeti çok yapman gerekir. Dünya avucundayken yapamazsın bunu. İkincisi, ennu yeksur kıymet kıymet amalik ve bu dün ev de olur yeksiru de olur kıymete amelik yuksiru kıymete amelik diyelim doğrusunu okuyalım eğer dünyayı hak ettiği kadar tutarsan yaptığın ibadetlerin kulluğunda kıymetini anlarsın ve yuazzimu kadrahu ve şerefehu bu tecerrüt etmen dünyayı kölesiz Kölesi olmadığın bir dünya olarak yaşaman yaptığın işleri yüceltir senin gözünde. Namazın onurlu bir iş olur. Haccını bir hayat kadar kıymetli görürsün sen. Sanki Umre'ye gidip gelmemiş de cennete gitmiş gelmiş zannedersin kendine? Ama dünyaya tapınan birisi ise ne yapar? Umre'de gördüğü beton yığınlarıyla meşgul olur. Çünkü dünyalık bir adam oraya gidince orayı da dünya olarak görür. Kabe'nin duvarına ipek ört örtüsüne takılır. Orada Allahu Teala'nın evine gittim diye bir zevk alamaz. Bu sıkıntı. Felekatı kâl sallallahu aleyhi ve sellem. Şu hadis-i şerife dikkat edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Rak'atan <gülüyor> min racul zahidin." Şu zahit bir insanın kalbuhu ama. Kalbi zahit bir adamın Niye kalbi zahid? Adamın istese parası olur. Tenezül etmiyor. İstese beş tane apartmanı olur. Oturduğum ev var diyor. Elhamdülillah diyor. Kalbi zahit bir adamın iki rekat kıldığı namaz, Hayrunu ahabu ila Allahi celle cellehu Allah'ın katındaki değeri o iki rekat namazın min ibadeti mutabibine ila akiridhiri ebeden sermeden bütün namaz kılanların sonsuza kadar kıldığı namazdan daha değerli. Bunun hadis olmadığını kabul edelim. Gazali buraya yanlış koydu bunu, hadis değil diyelim. Şöyle bir soru sorayım, bu sözü anlayalım şimdi. Bir Müslüman iki rekat namaz kılıyor. O arada deprem oluyor, onu hissetmiyor. O arada çocuğu ağlıyor, duymuyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Aleyküm ve Rahmetullah namazı bitiriyor. Allah Allah, ben Firdevs Cenneti'nde değil miydim? Diyor. Burası bizim evmiş yahu. Selam verince bakıyor ki, Firdevs Cenneti'nde Hazreti Ömer'le iki rekat imam olmuş. Ömer o arkasında namaz kılıyor zannediyordu kendini. Gitmiş, Allahu Ekber deyip dünyayı arkaya atmış. Bu cennette ırmakların kenarında namaz kılıyordu. Elhamdülillah Rabbil Alemin derken önünde Allah var da ona konuşuyor gibi konuşuyordu. Bu namazı düşünün, bir de unuttuğu her şey namazda aklına geliyor. Anahtarı nereye koymuştu, unuttu, şifreyi unutmuştu, hepsi namazda aklına geliyor. Sanki namaz dünyada kaybettiğin şeyleri yakalama ibadeti. Böyle kaç bin namaz kılsan değer, o iki rekat namaz ne kadar değer? Kalbi Allah ile olmuş bir namaz otomatik cennet demek zaten. Böyle kılınmış iki rekaat namazla milyarlarca kere kılınmış kaç rekaat namazı karşılaştırabilirsin? Hiç. Hiç diyor Gazali rahmetullahi aleyh. Fe iza kanat el ibadatu teşrefu ve er ibadet bu şekilde şerefleniyorsa fe hak fe hak fe hak limen talab el ibadete ve anha. O zaman kim ibadet diye bir şey yapmak istiyorsa dünya ile bu tür iletişimi keserek ibadet yapması lazım. Hem tuz hem şeker hem biber. Üçünü karıştırdın mı? Ondan bir şey olmaz. Ya biber yersin, biber tadı alırsın ya şeker yersin, şeker tadı alır. İkisini karıştırdın mı? Bir ucube bir şey çıkar. Müslüman olarak İbadet lezzetiyle yola devam etmek var. Dünyayı bırakarak değil. Dünyada zahit olarak. Ne demektir zahit olmak dünyada? Nimetleri kullanıyorsun Allah ne kadar verdiyse. Ama nimetlere köle olmuyorsun. Nimetlere esir olmuyorsun. Evet, burada bırakalım. Bir dahaki dersimizde inşallah devam ederiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ecmain